Evet, açık Radyo 94.9, Açık Radyo'da Bahar Şenliği var, devam ediyor. <gülüyor> Yazı getirememişiz yalnız, evet. Bahar'ı getirdik. <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Biraz önce zaten bir sunum yapmaya çalıştım Açık Radyo dinleyicilerinden. Baba, baba anneler ve ba analar babalar ve çocukları diye bir temamız vardı. Bu sefer de Haluk Bey, Haluk Sevilgen ve Su Sevilgen. Hoş geldiniz. Hoş, Stüdyo, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yaz Sevilgen okuldan dolayı gelemedi. Ama bakın da sesinizi duyar duymaz, anonsunuzu duyar duymaz da telefonlar çalmaya başladı. Destekçilerimiz bu şekilde artıyorlar. Evet, siz önce küçükten başlayalım değil evet, mi? Evet tabii Söz iyi küçüğün, olur. Söz küçüğün en bizdeki <gülüyor> programda öyle. Evet, Su hoş geldin. Hoş bulduk. Açık Radyo dinleyicisi misin? Evet dinliyorum. E anlat senin programın. Yani yolda giderken böyle güzel konuşmalar oluyor. Güzel müzikler çalıyor. Dinliyoruz hep ailece. İsimleriniz de çok güzelmiş. Su ve yaz. Teşekkürler. <gülüyor> yani insanın içini aydınlatan şeyler. Biraz doğayla ilgili herhalde. Doğadan evet. geliyor. Doğayı da severiz genel olarak da. Ben mesleğim gereği zaten veteriner hekimim. Öyle mi? ha Tam doğanın kaçınılmaz olarak içindesiniz zaten. Evet. Hayvanlarla sürekli berabersiniz. Evet. O yüzden de doğayı sevdiğim için çocuklarımızın hatları da böyle oldu. <gülüyor> evet. Çok güzel olmuş. Eee ...ne kadar zamandır... ...eski mi dinleyiciliğiniz? Ben... ...çok uzun zamandan beri dinliyorum... ...yani herhalde açık radyo açıldıktan... ...iki sene sonra falan... ...haberim Oo. olmuştu... ...ve çok ciddi olarak... E ...hayranıyım ve sürekli onu dinliyorum. Harika. Su yoktu o zaman. O zamanlar yoktu. yoktu. Biz çünkü 17 yaşını... ...idrak etmekteyiz. Az buz bir şey değil. Yani ben dönüp geriye bakıyorum ara sıra ve... ...dehşete kapılıyorum. Nasıl yaptık... ...bu işi bugüne kadar böyle getirdik diye. çok Su iyi. kaç yaşındasın? Ben 15. Biz senden... bayağı büyüyüz yani. <Gülüyor> Daha nice yaşlara inşallah. Abiniz. Sayın abinin... <Gülüyor> <gülüyor> biz çok ilginç anılarım var tabii ki açık radyoyla ilgili olarak. sürekli dinliyorum. yürürken, arabada, boş zamanlarımda akşamları özellikle ve e, hatta onları konuşacağız ama peki. ben sözünüzü keseyim ve önce hangi parçayı e, çalacağız onu bir söyleyin. Anonsunu da siz yaparsanız ya da isterseniz ben yapabilirim. Ben yapayım isterseniz. Abdullah İbrahim'den salut. Sağ Onu dinleyelim. Ondan sonra konuşmamıza devam evet. ederiz. Lütfen bir de telefon hattımızı dinleyicilerin destek olabilmesine imkan veren telefonumuzu da siz söyler misiniz? 0-212-343-4141 telefonlarınızı bekliyoruz ve desteklerinizi. I'm very brave biraz Onumuzda bulunsun. Çok da insana huzur veren çok güzel bir müzik aslında. Anwar Abraham da deniyor. Mısırlı galiba değil mi? Evet. Güney Afrikalı. Esasında Mısırlı değil de çok iyi dinlediğimiz bir bir müzisyen. Türkiye'de geldiğinde konserle evet, dedik. Çok hoş bir müzik gerçekten. Evet. Haluk Bey epey epey eskilere dayanan çok da e, bazı anılarınız olduğunu söylüyordunuz isterseniz birazcık onunla devam edelim evet. ee, bizim bir yazlık evimiz var ee, orada bir arkadaşımı rica ettiydi gitmişti oraya ve orada e, dedi ki televizyonda yok ne yapacağım nasıl vakit geçireceğim yani, çok güzel radyomuz var Ee, dedim açık radyo var orada dinleyebilirsin. Alıyor orada. Birazcık zor ama alıyordu. Ee, tabii ki yazlık ev olduğu için şalterler inik. Ee, sigortalar kapalı. Ee, neyse gitti ve aradan vakit geçti. Döndü. Eee dedim nasıl geçti tatilin falan? Çok iyi gidiyor. 3 4 gün kaldı orada. Ee, dedim dinledin mi orada nasıl vakit geçirin? Radyo dinledim. Açık radyo tabii de dinledim dedi zaten açıkmış radyo dedi. Şarterleri sigortaları açınca <gülüyor> kendi kendine <gülüyor> çalmaya başladı. Sürekli açık o radyo <gülüyor> orada dedi. hakikaten öyle şeyden korktuğumdan dolayı frekansları yakalamak kayabilir, kayabilir diye <gülüyor> sürekli açık. Fişte e, sigortayı açınca sürekli çalışıyoruz. Evet <gülüyor> öyle böylece bir dinleyici daha kazandırmış <gülüyor> olduğunuzda en azından sürekli açık radyo ile ilgili. Evet bu e, Bayağı eski ne, neler getirip götürdüğünü düşünüyorsunuz sizden. İnşallah benim, bir şey götürmüyordur. Yok hayatımda. bir şey götürmüyor. Üstüne üstlük. Zaman zaman e, götürdüğü şöyle oluyor. Bazı e, olaylar karşısında üzülüyorum. E, yani onları dinlemek derinlemesine dinlemek ama çok e, benim ufkumu açan e, yeni fikirlere yeni e, görüşleri E, duyabildiğim hissedebildiğim hani diyor ya kainatın tüm seslerini açık herkesin değişik seslerini e, dinlemek benim için çok çok büyük keyif veriyor e, teknolojinin gelişmesiyle tabi daha eskilerden sadece radyoda dinlerken şimdi e, internet üzerinden de dinlemeye başladım e, başka bir şehirlere gittiğim zaman dinleyemiyordum Tabii ki şimdi Evet öyle çok büyük bir avantajı oldu hatta bu özel yayın olduğu gibi işte tamlar gibi bir program sayesinde sizin de bulunduğu aralarında bütün konuklarımızın da özet konuşmalarından da özetlerle ve da sürekli yayınlanıyor. Bu da çok büyük bir imkan tabii Renkli işte Twitter ve şey gibi diğer sosyal. Evet medyada kullanılıyor facebook gibi işe yarıyor sen biraz anlat bize bizi ben de 2 e, sene yazlığa giderken yine dinliyorduk yolda ondan sonra böyle destek attı işte arayın falan dendi sonra ben de destek yapmak istedim aradım o zamandan beri zaman buldukça dinliyorum yani kendin de ba aileden bağımsız olarak destek yapmak istedin evet istedi. evet İşte bu da tabii ayrı bir... ...Deniz Yaman da böyleydi... ...geçen sene konuş. Hatta iki sene konuştuk... ...kendisiyle... ...yani tabii ki aile içinde görünen... ...ama ondan sonra da... ...kendisinin destek olması... ...çocukların ya da gençlerin... Diyeyim, ...yeni kuşağın ve asıl... ...dünyanın ağır... ...sorumluluğu da onların omuzlarında... ...gidecek <gülüyor> yayınları... ...ağırlıklı olarak... Ben kendi payıma sizin kuşağı çok şey bıraktığımız, berbat bir dünyada bıraktığımız kanaatindeyim. Onun da özrüyle karışık böyle bir yayın <gülüyor> yapıyoruz. Onun için çocuk gençlerin destek olması müthiş önemsediğimiz bir şey yani. Evet. Sen bayağı iki senedir bağımsız destekçisin yani harika. Herhalde Bu, aklı baki olduktan sonra... Ee, derler ya ondan sonra farkına başladı. Dinlemeyi daha iyi. Çünkü konular e, çok derin ve ilginç konular var ve bundan zaman zaman e, suda bahsedip tartışıyoruz. Ee, meselenin özünü de şu anda söylemiş olduğunuz ya tartışmak ve yani, görüşmek bundan başka elimizde dünyayı değiştirecek bir araç da bilmiyoruz yani ve özellikle de doğayla herhalde e, suda e, oldukça sizin bağlarınızla bağlarınızla e, çok yakın olduğu için bizim mesajımız ona iyice geçiyordur diye düşünüyorum. Ne çalacağız? Su. E, fan grubundan We are young şarkısını dinleyelim. Evet tam gençlerden bahsederken işte bir de senin sesinden <gülüyor> destek hattını duyabilir miyiz lütfen? Destek olmak için 0212 343 4141 arayabilirsiniz. Give me a second I need to get my story straight My friends are in the bathroom getting Higher than the Empire state my lover she is waiting for me just across the bar my seat's been taken by some sunglasses asking about a scar and i know i gave it to you months ago i know you're trying to forget but between the drinks and subtle things the holes in my apologies you know i'm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 I'll carry you home tonight Evet, Su, Sevilgen'in bizim için seçtiği parçayı da dinledik, bar kapandı. <gülüyor> evet, sizin de doğayla olan bağlantınız tabi Açık Radyo'nun da çok programlarının pek çoğunda... Ee, çevreye, doğaya Ve doğanın e, Korunması mücadelesine verilmiş Çok sayıda programı var Onun için de size de e, Uygun düşüyordur Diye düşünüyorum Evet Evet aynen öyle Ben e, mesela Ufkumu açtığından bahsediyorum ya Karbonayak izleri diye Kitabınız vardı Evet Ben onu hiç öyle düşünmemiştim yani bu kadar şeyin içindeydim mesela ufkumu oradan açtı karbon ayak izi ne demek nasıl bir şeydir falan ve bu beni e, hakikaten çok etkiledi hem o kitabı okudum hem e, daha da dikkatliydim ama e, neye dikkat edeceğimin çok ince detayları yoktu orada öğrendim daha neler olduğunu. Evet Mark Linus'ın Karbon Ayak İziniz Bir de iki, o konuda iki kitap e, Yayınlama fırsat İki kitapçık diyeyim bir de çizgi e, Roman Vardı onu gördünüz mü hmm. Acayip havalar hmm. e, Hemen vereyim size hala var bizim Ben de Çizgi roman halinde küresel ısınmanın Hikayesini çok hoş bir çizer Ve aktivist bir İngiliz Hanım var Onun Ondan izin alıp, telif alıp yani onu yayınlamıştık. Ve şimdi daha da kötüye gitti onu ilk ilk yayınladığımız kitaptı, yanılmıyorsam o. Hmm. Açık radyo kitaplarında. Zaten 3 tane kitabımız var, bir de Açık Kitap diye hacimli bir şey yayınladık. İşte orada da bu çeşitli ansiklopedik bir yaklaşım dünya meselelerine filan. Ama bu size şeyi... Bu ansiklovedik kitap galiba 4-5 yıl oluyor mu acaba? 2 yıl, yıl, yıl, evet. yıl oluyor. Pardon 2 yıl. 2 evet. Açık kitap adıyla yayınlandı. Ama doğa çok yani artık başka bir neredeyse başka bir kaygı duyamayacağımız kadar ön plana geçmiş. Yani her gün elimize daha da vaziyeti ne kadar kötü hale getirdiğimiz ve radikal bir biçimde hayat tarzımızı değiştirmemiz bu bu işten kareden şirketleri de dizginlememiz gerektiğini gösteriyor. Siz e, kırsal alanda kızlarınızı da o şekilde mi yetiştiriyorsunuz? Eee zaman zaman birlikte eee doğaya çıkıyoruz. Zaman zaman birlikte çiftliklere gidiyoruz. Çiftlikleri görüyor Çiftliklerindeki yaşam tarzını nasıl olduğunu e, oldukça ikisi de iyi biliyor. E, yazda suda e, pek keyifleniyorlar. Özellikle yaz e, hayvanları çok seviyor. E, buzağlarla çok ilgileniyor ve cesaretle korkusuzca onlarla birlikte olmaktan çok keyif alıyor. Su ve değil mi? Su korkuyor musun sen? Yok ben korkmuyorum <gülüyor> da pek hani gitmeye vakit olmadı. Tabi artık sınavlar testler, evet, dershaleler güzel değil. Evet. <gülüyor> Zaten şimdi zavallı <gülüyor> yazı da e, okul dolayısıyla getiremedik herhalde buraya. <gülüyor> Aslında hafta sonuna ayarlamalıydık sizi ailece. Evet Bizim e, bece eksizliğimiz e, olmuş. E, <gülüyor> <estağfurullah>. <gülüyor> Ve e, tabi ki şey çok e, ben değişimi bu e, doğadaki değişimi son e, özellikle... 7 yıldır daha e, olumsuz yöndeki değişimi e, görüyorum çok etkili e, şeyler yok e, düzgün işleyen bir sistemden devam etmiyor hayvancılıkta olsun e, doğadaki şeyler de e, ilgili e, ona bağlı olan e, tarım da da aynı şeyleri görüyorum daha e, kimyasalların daha fazla kullanıldığı daha e, özünden ayrı olduğu bir e, şekle doğru dönüyor e, tarımdaki ve hayvancılıktaki üretimleri görüyorum. Bu da beni üzüyor. Evet yani bunu en yakından <gülüyor> gerek iklim değişikliğini gerekse de işte bu tarım ve hayvancılık alanındaki kimyasal etkileri en yakından gözlemleyecek konumdasınız. Bu söyledikleriniz çok önemli tabii. Biz bilimsel raporlar olarak bunu yansıtmaya çalışıyoruz ama siz bizatihi görüyorsunuz, gözlüyorsunuz yani. Evet. Fakat çok hoş sevindirici tarımla ilgili bir şey söyleyebilirim. Kimyasal kullanımları yani gübre ve diğer kimyasal ilaçların kullanımı özellikle son iki yılda ciddi bir şekilde dizginlenmeye çalışıyor. Evvelten ...daha bilinçsizdi. Şimdi birazcık son iki yıldır buna... Öyle ...dikkat mi? ediliyor ve bu hoş bir gelişme. Fakat tabii ki... ...ne kadar ondan faydalanıyor... ...diğer taraftan neler kaçırılıyor... ...onlar da ayrı mevzular. Evet yani... ...bütün desteklerde gelmeye başladı... ...bu duyduğunuz telefonlar... ...su duyuyorsun... ...yani destek geldi anlamına geliyor. Şey de çok önemli... ...yani daha bugün... ...kısa altılmış... ...açık kastede okuduğumuz bir raporda... ...mesela... ...tahmin edebileceği... ...fakat insanın görünce de... ...dehşete kapılmadan edemediği... ...haberler geliyor, raporlar... ...işte otizm... ...çok önemli bir... ...salgın neredeyse hastalık bir... ...sinir hastalığı... ...tamamen bu işte... ...tamamen demeyeyim ama çok büyük ölçüde... ...artış göstermiş ve... Vakaların otizmi vakalarının %62'si çok ayrıntılı bir raporda bu kimyasalların kullanımına bağlı olarak işte böcek öldürücülerin vesaire kullanımına bağlı olarak motor sinir sistemlerine etkilediği çok önemli ehin üniversitelerden Stanford Üniversitesi yanılmıyorsam ortaya konmuş. Şimdi bunu durdurmak için mutlaka el birliğiyle bir şey yapmamız lazım. Yani bu çocuklara bunu i̇yi gelecek iyi bunu dünya. yapmaya kimsenin hakkı yok. Hele bizim bu kadar yaşadıktan sonra hakkımız yok. Ben size o zaman bu vesile de şeydir söyleyeyim. 6 ve 5 Mayıs'ta bu sene dünyanın her bir yerinde Türkiye'de daha henüz belli değil ama İstanbul'da muhakkak olacaktır. Bu iklim değişikliğinin sonuçlarını gösteren ilginç buluşları da içeren kimi fotoğraf heykel ya da maket olabilir noktaları birleştirin siz tamamlayın artık tabloyu diye. Büyük tabloda iklim öylesine değişiyor ve kötüye gidiyor ki gezegen bunu dur demenin buna dur demenin tam zamanıdır diye bütün dünyada milyonlarca kişinin Katılacağı bir eylem var Haberleşiriz yani muhakkak İnşallah. Ama özellikle O zaman yazı da Getirirsiniz <gülüyor> Su ve yazı da Nerede olacağını nasıl bir eylem Olacağını henüz bilmiyoruz ama biz Mutlaka açık radyo olarak bunun içinde Olacağız ve duyurularını da vereceğiz Çünkü zaman çok fena halde Geriye gidiyor hazır doğadan Açılmışken Evet yani açık radyonun Bizi bu tarz çeşitli konuları birlikte konuşması, konuşmaya sevk etmesi de çok hoş bir şey. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor özellikle gençlerle. Evet özellikle e, su da aynı şekilde çok ki e, zaman zaman keyif aldığını görüyorum. Dinlerken e, gerçekten bizi e, yeni ufuklar, yeni görüşlerle karşılaştırması bizi en çok cezbeden tarafı herhalde açık radyomun. evet ve özel çok çok teşekkür ederiz. Ya yani evet benim de asıl üzerinde durduğum böyle doğa konusunda geleceğimiz yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Geleceğimizi tamamen biz ancak belirleyebiliriz. ve bunun için mücadele etmezsek birileri bizim adımıza alıp bütün kararları gezegenin de demokrasinin de ne olacağını onlar karar veriyor. Onun için el koymamız evet, gerekiyor. Sen de böyle düşünmüyor musun? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Kendim de gözlemliyorum zaten. Burada İstanbul'da ve başka dışarıda ki doğanın arasındaki yani çok fark var. Ya, ve üzücü bir durum yani. Özellikle çok hava kirliliği oluyor. Ben fark ediyorum onu. Alerjim olduğu için yer değiştirince o hava çok kötü etkiliyor. Öyle çok mi? Çok üzücü. Alerji İstanbul'da mı? evet özellikle çok kötü bir hava var. Bu solunumla mı ilgili solunum, alerji? Solunuma etki ediyor. Hmm. Ve bunun da mesela astım ve solunum yollarına bağlı rahatsızlıkları ne evet, kadar... Evet benim öyle zaten. Öyle mi? Evet. Bu sayının mesela çok yükseldiğini de neredeyse haftada bir yeni gösteren raporlar okuyoruz. Bu da pevkade can sıkıcı bir şey. El birliğiyle böyle bir şeyi götüreceğiz işte. Mesele artık daha çok maalesef sizin omuzlarınıza Gençler, yıkılmış evet. gençlerde yani. Ve üstelik de en az katkısı olanların en büyük yük oluyor. Sorumlulukları. Sorumlulukları onlara bizim tamam. <gülüyor> biz yaşlıların getirdiği bir Ekstra sorumlulukla da baş etmek zorundalar ama bunları konuşuyor olmak ve senin gibi bir destekçimizin burada karşımda benimle bunları konuşuyor olması bizimle çok hakikaten geleceğe dair çok umut veriyor. Eğitimle ilgili aslında ne kadar hani iyi eğitim verilirse o zaman daha çok farkındalık oluyor. El birliğiyle daha çok şey yapılıyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, daha iyi eğitimi de gene bizim talep etmemiz lazım evet. ama... ...yoksa kimsenin de bu köhnemiş sisteminden vazgeçmeye niyeti olmuyor... ...biz talep etmediğimiz sürece. Evet. Bir de öyle bir şey var. Yani bu iş maalesef her gün, her Allah'ın günü yeni bir mücadeleyi... ...biliyorum ağa bir şey söylüyorum ...hayatın temel gerçeği bana, benim baktığım yerden böyle görünüyor yani... Bence bir kişinin yapacağı şey bile hani çok şey değiştirebilir. Buradan da duyurmak güzel bir şey. Evet peki bitireceğiz herhalde yavaş yavaş. Ne çalacağız? Gatya'dan somebody that I used to know şarkısını. Çok teşekkür ederiz sevilgen baba kız sevilgenlere. Ya da buradan çok selam gönderiyoruz ve telefon numaramızı son kez söyler misin 0212 343 41 41 cifat bir that you were right for me but felt so lonely in your company but that was love it to make us still